Allah Celle ve Tekaddes Hazretleri Kendisinden korkanlarla Ve kendi yolunda bezli mal Bezli can edenlerle beraberdir sena, ibadet ve taat yüceltmek Allah'a mahsustur Onun hakkıdır İbadetler Tesbihat, takdisat Yüceltmekler Onun hakkıdır Allah Cümlen mahlukatın Allah'ıdır, ilahıdır. Fakat akıbet muttakilerindir, Allah'tan korkanlarındır. İşin nihayeti ve sonu Allah'tan korkanlarındır, muttakilerindir. Allah'ın düşman olduğu da halka zulmeden zalimlerdir. Allah onları sevmez. Onlar Allah'a düşmandır, Allah da onlara düşmandır. Halka zulmeden, adaletten udul eden, halkın hakkını ve hukukunu ayak eden kendi çıkarlarına çalışan menfaat-i şahsiyesinde menfaat-ı yok eden yok etmeye çalışan bunların da Allah düşmanıdır. Allah muhsinlerle beraberdir ve muhsinleri sever. Hak yoluna bezli can eden, bezli mal eden mukaddesat uğruna insanlık o yolunda Allah yolunda, insanlık yolunda. İnsanlığa hizmet Allah'a hizmettir. İnsanlığa ihanet Allah'a ihanettir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Men meşkurünle meskürullah. Nasa şükretmeyen Allah'a teşekkür etmiş olmaz. İnsanda büyük kıymet vardır. Bundan evvelki derslerimizi de bunu söylemiş idik. Söylüyoruz da da söyleyeceğiz. Ölünceye dek söyleyeceğiz. Bu arş, kürsüye Allah'a ihtiyacı yoktur. Arş, kürsü, beyt mamur, gökler, yerler, aylar, yıldızlar, güneşler, hava, rüzgar, su, cennet, cehennem, hepsi bunlar insan için halko olmuştur. İnsanda büyük kıymet vardır. İnsanda sırrı Allah vardır. İşte insanın kıymetini, kaderini bilmeyen şeytan olmuştur. Allah-u Teala, Adem'e halketti, Adem'e esmayı, esmayı ilahi talim etti. Ve İblis'e de malum insanımız yine ayet-i kerimede Ve iskulna lil melâiki tescudû li Adem'e fesecedû illa İblis ebâ ve sekberâ ve kâne minel kâfirin. Biz meleklere emrettik ki Adem'e secde edeler. Melekler emri ilahi ile secde ettiler. İblis secde etmedi. Yani Adem'in kadri kıymetini bilmeyen İblis olur. Ama Adem, Adem suretinde hayvan olursa ona bir sözcümüz yok. Ademe Adem ve gerektir. Adem idi, ademi, Adem Adem olmayınca Ademli'sin, ademi. Surete Adem, hakikate de Adem olursa o vakit Hazreti Adem Safiyullah'ın naibi olur. Adem Safiyullah halifetullah'tır. Yine Kitabı ı keriminden, ''Ve iskâle rabbüke lil melâiketi inni câilun fil ardı halîfâ'' ''İslâhî cibillâh ben kürreye ardı halîfi yaratacağım'' dedi Allahü Subhanehu ve Teâlâ Hazretleri. Melekler dediler ki ''Ya Rabbi kan dökecek, fesad aradacak, Mahluk mu halkı'' Allah dedi ki ''Kâle inni âlem mâ la teâlemûn'' ''Sin bilmediğimizi ben bilirim, siz durun ve hikmeti i ilahiyeyi seyrediniz.'' Bu sözden murat da melekler bize tercüman oldular.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 Allah her şeyi muhittir. Allah her şeyi görür ve bilir. Fakat insan oğluna ve nehnu akrabi ilehimin habil veriit insan oğluna cam damarından daha yakındır. insan oğluna. Sen de gizli olan hazineyi bil. Onu keşfet. Bu. Sen bir emaneti ilahiyeye hamilsin. Allah'ın emanetlerine hamilsin. batının busun. Sende büyük bir hazine ilahi var.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 Ondan bir şey kaçıramazsın, gizleyemezsin. Haktan korkmayacak mısın? Eğer bu ef Allah'tan korkuyoruz dersek yalan söylemiş oluruz. Korkmuyoruz dersek küfre gideriz. Halimiz nice olur acaba? Allah'tan korkan hak yolunda canını ve gözünü budaktan sakınır mı? Canını ateşten sakadır mı? Aşk ateşinden bahsediyorum. Hakikat böyle. Kerimün <gülüyor> nasu ale kader Hakikat böyle. Allah'ın dört sorusu var. Kime? Herkese. Bu suallere enbiada dahil mi? Elbette dahil. Onlara bu soru, bu sualleri kullarıma tebliğ ettiniz mi diye Allah soracak. Sana da bu sualler tebliğ olundu mu, duyuruldu mu, işitildi mi diyecekler. Kafirler inkar edecekler. Hayır tebliğ olmadı diyecekler. Dağlar, taşlar, kutlar, kuşlar tebliğ ediyor daima. Allah Resullerinin bize tebliğ ettiklerini, tabii görene, körene, işidene, duyana. Bu sualler herkese sorulacağı için aşikar. Mesela insan bir imtihana girer, o insanda sorulacak sorular gizlidir. Allahü Teala bunu ilan etmiş dünya alemindeyken bize. Bunlara hazırlık yapınız. Sana hiç ibret vermedi mi? Helahi adamı dava sokmuyorlar. Şeytan evi olan hava dahi bedava giremiyorsun. Allah'ın cennetine bedava girilir mi acaba? Ne ibadet var, ne taat, ne aşk var, ne muhabbet, ne korku var. He? Tabii ben kendimi söylüyorum, kendime tercüman oluyorum. Seni bundan tenzih ederim. Sen mümin kardeşimsin benim. Senin davetlisisin Allah'ın. Allah'ın ve Resulün davetlisin sen. Bugün Beytullah'a geldin. Allah evine geldin. Birçok insan var çırpınıyor şimdiki Camiye gitseydim Cuma kılsaydım Şunu yapsaydım Ve bir takım maniler Mevaniler Zuhur etti Ve gelemediler Onlar zannediyorlar ki kendi Kendilerim gelemiyor Zannediyorlar Zahir kısımda böyledir Manada öyle değildir Manada Seni camiye bırakan Onu camiye bırakmaz Bir daha söylüyorum Bak seni cami Onu camiye bırakmaz Efendim iradiye İzciyeyi ben inkar etmiyorum ki İradiye külleyenin yanında İradiye cülleye ne olabilir acaba Onu söylüyorum ben sana Geçiyorum Dört soru soracak Allah, Allah'tan kork ve yarınki gün <gülüyor> için hazırlan, bu sorulara cevabı hazırla. Geçtiğini nerede kocalttın, ömrünü nerede yıprattın, parayı nereden kazandın, kazandığın serveti nereye sarf eyledin? Bunlar sorulacak, bir de işittiğin ilimle ne amel ettin? Bu dört soru herkese tebliğ o sorulacak bir ömür. Allah bu dört soruyu soracak. Kimlere soracak biliyor musun? Af edeceklerine soracak Allah. Af olmayanlara yanlara yoktur. Onlar yurafil filmi yujmun bi'sima nawasib alaktam. Fe bi ayyi ilahi rabbikum atujzivan. Mücrimler yüzlerinden bilir. Soruya lüzum yok. En sesinden tutulduğu gibi nara ilka olunurlar. Çünkü burada Allah'ı bulmayan ahrette bulamadı. Burada hakkı görmeyen ahirette Allah'ı göremedi Hak göz Allah'ı görür. Hak kulak Allah'ı dinler, işidir. Hak dudak Allah'ı hazık eder. Yani hakta olan dudak. Vaiz bunları anlatıyordu. Bir veliullah oradan geçiyor, dinledi, kulak verdi vaize. İki türlü vaiz var. Ey aşkı sadıklar, ey kalplere uyanıklar, ey aşkullah lah ile yanıklar, seherde gözlerine uyku girmeyen aşıklar, sabaha kadar Allah diyenler, nerede yatağından sağa sola dönünken la ilahe illallah de, diline alıştır la ilahe illallah. Yakın zamanda seni yan üstüne, beri yan üstüne karanlık kabre Uyandırdıkları vakit de ben la ilahe illallah kalk ki işin kolay olan. Vaiz iki türlü. Bir vaaz var natık. Benim gibi konuşuyor böyle. Bir de gayrı natık vaaz vardır. Söylemeyen vaiz. Ondan haberin var mı? Mesela senin oturduğun yer sana seninle konuşur. İnşallah kulağımızdan gafleten bu çıkarsa biz bunu duyarız. Bu hutbede benden konuşur. Bu hutbede ki samit vaiz bu güvamaış. Hoca efendi, sıhhat-ı afetine güvenme. İlmine mağrur olma. Servetine dayanma. Benim üzerinde nice hoca efendiler geldi ve geçtiler. Öyle söylüyor bana şimdi. Senin yerde sana yerde öyle sesleniyor. Benim üstümde nice insanlar geldiler. Dünya metaışın kavgalar, çekişler yapanlar. Hak aşk için uymayanlar üzerime secde ettiler... ...onlar da gelip geçtiler... ...misafirhane... ...ağaç gölgesinde gölgeliyorsun... ...ama yarım saat, bir saat, iki saat, beş sene... ...on sene, elli sene, altmış sene, yüz sene... ...yüz yirmi sene, yüz elli sene... ...nihayet... ...soruyorum, nihayet... ...nihayet ölüp ...madem ki doğdun... ...ölümüne hazır ol... ...seni buraya getiren de götüren var... ...mebtebimi adını aradın mı, sordun mu... ...getirene getirene... ...niçin geldin, niçin gidiyorsun... ...nereden geldin, nereye gidiyorsun ne yaptın şimdiye kadar? nefsin hiç hesaba çektin mi? Soracaklar. Nefes sayısı olacak. Kafirler inkar ederiz diyor tebliğatı. Allah haber veriyor. Biz ağızları mühürleriz. Estaizu billah. El yevme nehtimu ala efvahihim ve tükellimna eyzihim ve teşhedü erculuhum bimâkânü yeksivûn. Biz kıyamet gününde ağızları mühürleriz. Elleri konuştururuz. ...ayakları tanık, şahit tutarız... ...yaptıklarınızdan diyor... ...hadi inkar et bakalım... ...efendim böyle şey olur mu... ...vallahi bilmiyorum... ...bak insan onları ne yapıyorlar... ...insanın sesini ve tesbih ediyorlar... ...nefes alışını ve tesbih ediyorlar... ...bunu yapmaya akıl veren Allah... ...o aklı halk eden... Seni, ...seni elbette ki seni ve beni... ...hiçbir zaman yakamızı elinden kurtaramayız... ...he biz geçelim yine vaize... ...o Ebliya Allah kulak verdi... ...bir de büyük bir vaiz vardır... ...büyük bir vaiz... Ondan büyük vaiz olmaz, nasih olmaz, öğütçü olmaz. Nedir o biliyor musun? Ölüm. O da samittir, arkasından sesi çıkar. Arkasından ağlayanlar feryad edenler olur. İki türlü feryad edilir. Birisi öldüğüne sevinirler, feryad ederler. Mal bize kaldı, dinlere kaldı diye araş, araştırır. İkincisi halka ağlatır, halka hizmet etmiştir. Arkasından rahmet ile yad ederler. Eyvah! Memleketimizin lira yıkıldı. Milletimizin beli büküldü. Böyle bir zatı akdes gidiyor. Gözeş döktürürsün. Hangisini istiyorsa. Bazılarında Allah belasını versin. Kurtardık yakayı. Sizin çeksin dayansın ehli olur. Hangisi? İkisi de senin ve benim hakkında söyleyecek sözler bunlar bizim. Hangisini istiyorsun söyletmek? Soruyorum sana. Çocuklarına acı. Onlara temiz bir etiket bırak. Temiz bir nam bırak evlatlar. Yalnız parayla uğraşma. Para bırakma yalnız mücerre. Güzel bir şey para. Yerinde sarf ederse. İnsanı cehenneme çabuk götürür, cennete de çabuk götürür. Para para adam para para para. Cennete de çabuk götürür, cehenneme de çabuk götürür insanı. Fuhşiyata harcarsın cehenneme çabuk gidersin. Hayırata harcarsın cennete çabuk gidersin, rıza-rıdvana kavuşursun. Ölüm bundan büyük vaiz olmaz. Bundan vaaz aldın mı? İşte bundan vaaz dinledin mi? Mesela toprak sana söyler. Ey üstüme basan kişi, bastığın toprak hangi mahbubun, hangi güzel yüzünün, hangi güzel kadının dudağıdır? Vaktiyle el sürmeye kıyılmazdı, yüzünü göstermezdi kimseye, nazar diyecek diye. Şimdi toprak olmuş, üzerine basıyoruz. Misallerini vereyim mi daha sana? Sonra işte hadi öyle geçelim. İki kardeş kavga ediyorlar, çıkışıyorlar mal taksimi hakkında, orada bir veliullah geçiyormuş. Demiş nedir çekişmeniz evladım nedir babamız öldü mü işte bu ahır bu ahır daha güzel şu efendim yazlık benim sayfielik benim kim efendim otobülüşümün taksimi o demiş ki birbirimizi kırmayarak hak ve hukuka riayet ederek bu taksimi yapın birbirinizin kafasını kırmayın dünya metaı bunu götüremezsiniz bunlar elden le dolaşa dolaşa hamamın hamamın kurnasına benzer dünya metaı bir cenabetten bir cenabete kalır bu iş Çekişmeyin derken anlat diyor, oradan bir keremit düşmüş yukarıdan aşağı damdan ve keremit dile gelmiş. Demiş ki ey o Allah berekatıyla söyledi ki efendim keremit konuşur mu diyeceksin sen şimdi bana kendi kendine akl, aklımı aşınla. Esra ilahi aklım tavkındadır mavarasındadır. Bildiğin gibi her şey konuşuyor şimdi zamanımızda insanın bak sana parmakların ucundan katilleri canileri buluyorlar yani. Her şey konuşuyor yani anlayasın. İnkar'a yelten mi öyle? İnkar kapısı kapandı şimdi. Peygamber zamanında inkar olabilirdi. Ebu Cehil e peygambere ya, ya Muhammed ayağını kalır yerden Efendimiz bir ayağı kalır diğer ayağını da kalır yerden. Ne olacak? Hani sen semaya uçmuş ya yerden bir karış kalkamıyorsun diyebilirdi Ebu Cehil yani. Zamanımızda bu kalktı bu. Kapandı bu perde. Her şey daha neler göreceğiz yaşayanlar için. Daha neler olacak? Kimin aklına girdi de ayak basmak? Ayağa ayak basmak kimin aklına geliyor? Soruyorum sana. Semada uçmak Orduları semadan sevk edilmek, oturduğu yerden atarak bir bir kutayı mahve perişan etmek, hiç elini özetmeden düğüm yapışıyor bir kutağı hayal kı kalkıyor diyor. Bak insanlarin neler yaptılar. Bu iş yapan insanlarin o aklıların Allah Celle Cehaleti Hazretleri Allah'ın kudretini düşün şimdi. O tarafa git. Tabanca da tabanca patladı deme, Patladana gör? Geçiyoruz. Durunse ben ne de sadedeyim dedi. Keremit. Keremit. Ben ne sadedeyim size. Keremit. Ben vaktiyle bir, büyük bir padişah edim. Şarka karıma hükümran edim. Ordularım vardı, askerlerim vardı, kadiflerim vardı, doktorlarım vardı, hazinem vardı. Ecel geldi çattı. Ezrail göğsüme oturdu. Ne tabibin ilacı bana menfaat verdi ne ordularım beni ecelden, ecelin elinden kurtarabildiler. Öldüm, çürüdüm, toprak oldum. Beni testi yaptılar. ...bir bütün içime şarap koydular beni... ...başka işlerde kullandılar... ...sonra kırıldı... ...gene attılar... ...güzel sene yattım... ...yine toprak oldum birisi geldi orada beni... ...lazımlık yaptı... ...hastaların çocuklarının altına koydular beni... ...üstüme geçerlediler... ...vücudumuzun geçirdiği istihaller anlatıyorum size... ...anlayan için söylüyoruz yani... ...oldu mu olmadı mı falan diye kafana... ...bu teşviş kafandan çıkar... Ve feseyi at oldu mu olmadı mı diye. Böyle olacak yani böyle oluyor hadis hadise. Olmuş da yani, diyoruz böyle olacak. Sonra orada olmadı. Gene kırıldık attılar çöplüğe. Sonra benim duvarın içine bizi tuğla diye koydular. Orası yıkıldı. Selerce kaldım. Gene gelip yaptılar keremet olduk. Şimdi bundan sonra ne olacağımı bilmiyorum dedi. De, Evladım bak bundan ibret alın dedi bu hadiselerinde veliyullah. İbret alın dedi. ...vaiz de sana, vaiz ama görene, körene... ...vaiz, görene, körene... ...işirene, sarane, ...kör için renk... sar için ahenk olmaz... ...en iyi kişi... ...vuslatın tadını bilmez... ...bu kadar... ...bu velillah geçiyor oradan... ...vaizin kulak verdisi üstüne... ...vaiz buna atıyor... ...gençliğini nereden yıprattın soruyorum sana... ...ilimde mi, buhşiyatta mı... ...kahveler adam almıyor akşama kadar... ...tavlalar, bilmem neler falan... Efendim oynama, canım, oynasınlar ama gündüz ne işin var senin memleketin çalışmaya ilerlemeye ihtiyacı var... ...senin işin var gündüz kahvede mahvede falan... ...günahı başka ayrı dava var... ...istihaz zamanı git oyna ama bunu bu işini bırak dükkanını kitle git oraya kumar oynamaya... Bu, bu, ...Muhammed ile yakışır mı soruyorum sana Hz. Muhammed'e ümmet olan yakışır mı bu... ...hiç 50 sürmek yakışmaz sana bir dava öyle şey yapmaya... ...sen iffetinle ırzınla çalışacaksın küçüğüne şefkatli büyüğüne hürmetli merhametli... Yarın ölecek gibi ahiret için hazırlanacaksın çünkü ölücüsün, gidicisin, yolcusun. Hiç ölmeyecek gibi çalışacaksın çünkü senin milletin, senin kavmin senin ümmetin vakidir kıyamet gününe kadar. Onlara hizmet edeceksin yani. Bir ağaçlık hiç olmasa ya ağaçlık kim şimdi yani? Ey zengin, bir hayırlı talebe yetiştirebildin mi fukara da genç bir çocuğu bir fukara çocuğunu alıp bir şey okuttun mu? Birine bir kitap aldığını soruyorum. Eyler hoş. Bu kardeşlerin benim bunlardan biriydiler. Ama söylemek mecburiyetindeyiz vaize sordu o veliyallah efendi hazretleri Allah'ın bu soruları doğrudur Gençliğini nerede yıplattın ömrünü nerede çürüttün kazandığın parayı nereden aldın nereye sarf ettin bir adam ihtikarla para kazansa namazı kılsa o adam 40 gün bir lokma ihtikar kursağına düşse din böyle söylüyor Allah böyle söylüyor Allah'ın sevgili Habibi Muhammed'i öyle söylüyor bir lokma ihtikar kursağına düşse, kırk gün duası onun kabul olmaz. Duada mürat namazı da kabul olmaz yani. Belki faraiz yerine gelir. Duası kabul olmaz. İbadetle men edemeyiz. Haram zâdılası yani ibadet yapmalı ama anlı secde dilinse, dizleri nasıl tutsa fayda olmaz. Yatıp kalmasına kâldır. O kadar mühim. Zerre kadar bu Zerre zerre bırak arpayı. Hardel tanesini bırak. Zerre zerre. Allah ne diyor? Ben demiyorum ki? Temen yamel miskale zerretin hayran yara. Zerre kadar hayır yapan Hayrı hayrını görecek, yaptığı hayrın mükafatını bulacak, görecek. Görecek. Zerre kadar hayır. Nedir o? Yoldan bir taş çektin. Bir bir kimsenin ayağına batmasın diye. Bunun mükafatını bulacaksın. Allah zulmetmez. Allah unutmaz. Ama yolun ortasına çöpü attın. Belediye almıyor da kızdın belediyeye. Sokağını ne döktün orta sokağın ortasına? Çöpü. Çünkü biz her şeyi hükümetten bekliyoruz. Uç hükümet gelsin bağlasın diyoruz biz. Öyle bir kavram. Fakir Amerika'da bulunduğum esnada söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü sana bak da daraldan mı da söyleyeceğim. <Sessizlik> Tayyarının içerisinde ben cigara içerim. İçeriler terk etsinler. İyi bir şey değil. Faydaları vardır ama zararı, daha çok zararları var. Oraya bir şey ibaret koymuşlar. Burada cigara içilmez diye... Ben onun farkına varmadım, sigara yaktım. İki önde oturan iki delikan döndüler. burada sigara içemezsiniz." dediler bana. Ben anlamıyorum. insanlar ne diyor?" böyle söfete gelip söndürdük. Ve ben tayaradan aşağı ininceye kadar beni onlar mürakabatta tuttular. "Sigara yakacak mıyım?" diye. Ben memnun olmuştum. Bütün millet birbirini mürakabe etmesi lazımdır. Allah Kur'an'da böyle söylüyor. "Huzuretin nas te'muruna bil ma'ruf ve ten'a min'l Müslümanların yapacağını onlar yapıyorlar. Köpük döküyor. Kamyon geçiyor. Toprak döküldü Almanya'da. Orada da şahit oldu. Telefon ettiler. Fren numaralı kamyondan toprak dökülmüştür diye. Hem o kamyoncuyu getirip o toprağı oradan kaldırttılar. Hem de efendim söyleyeyim halk cadderiyi temiz tutması en temiz. Bir kişiyi ben görüp döne döne sokağın kenarında bir duvara işediğini görmedim. Görmedim hiç. Çok bu Çok gittim geldim gördüm. Hiç görmedim hiç. Bizim burada camiden çıkıyor caminin duvarına. Bay camisinin duvarına. Gözümle gördüğüm için söylüyorum bunu. İsmini söylüyorsun Mehmet diyor. Dinin Elhamdülillah Müslümanım diyor. Cahmin ulusunda malâykâlin yıkıyor. İşte meselesinde ümmet-i Muhammed'in içerisinde el hayaümel iman. Acı konuşuyorum ama lazım olan şeyleri söylüyorum yani. Acı bu. Çirkin bir şey acı. Ve en korktuğum da şu faket dinlemek için dışarıdan geliyorlar, fıtır dışarıda hareketlerden onlara karşı yüzüm kara oluyor. Mesela Bulgardan utanıyorum. Sırplardan utanıyorum. Onlar bizim çobanlarımızdı vaktiyle. Serî abâ ecdadinin çobanıydı onlar. Onların helalarını biliyorum. Bizim helaları görüyoruz burada. Şuraya bak, Görün şu şey Yok. Neyse. geçiyoruz Bu nantik diliz, Bu içtimai şeylerle geçiyorum. Dini meseleye. Ömrü nerede yıprattın? Gençliğini nerede sürüttün? Kazandığın parayı nereden aldın? Kazandın. Ve işittiğin ilminle ettin Bunları Allah soracak dedi. vaiz efendi. Doğru, hak ve gerçektir. Ama Cenab-ı Hak bunları sormayıp da şöyle bir suar irade kula, karşısına hesabı aldığı kula şöyle bir soru sorsa. Ey kulum ben seninle beraberdim. Sen kiminle beraberdin derse. Kuluna adları değilce vaiz düştü Allah dedi ve ruhunu Allah'a teslim etti. Bak ne kadar tesir etti, ne kadar tesir etti. Biliyorsun ya tesis meselen çok mühim. لَبْ Eğer biz Kur'an'ı dağlara indirseydik dağlar haşetullah ile Allah korkusuyla paramparça olurlardı biz dinliyoruz bize hiçbir tesiri olmuyor en büyük vaiz ölüm dedim bize şarkı gibi geldi hiç Senki bize yokmuş gibi hani abay ecradın neyle gitti bir gün hazreti İsa aleyhisselam İsa ruhullah geçiyordu bir sürü koyun vardı orada sakın iki şeyi unutma bir Allah'ı unutma bir de ölümünü unutma bir daha söylüyorum defterin yanına kaydı Allah'ı unutma ölümünü unutma Geçiyordu, oradan bir, bir koyunun kulağına bir şey söyledi Hz. İsa Aleyhisselam. Bir şey söyledi İsa Aleyhisselam koyunun, kulağına bir şey söyledi. Ve o hayvan o sözden sonra, o ne konuştu Hz. İsa onun kulağına, hayvan bir daha ot yemez, su içmez oldu. Zayıfladı birdenbira hayvancağız, verdi böyle. Ersin oradan geçerken çobana sordu, bu koyuna ne olmuş böyle? Vallahi ben anlamadım. ...dün bir zaat geçti buradan size benziyordu... ...onun kulağına bir şey söyledi... ...hayvan ondan sonra bu hale geldi... ...ne su içiyor, ne yemek yiyor, ne uyudu... ...bu hal eridi yani... ...ne oldu, ne söyledi kulağını bilmedim... ...bir şey söyledi yalnız yani... ...ne yedirdi, ne içirdi, bir şey söyledi kulağına... ...koyunun kulağına... ...acaba ne söylemiş biliyor musun... ...acaba ne söyledi... ...ölüm var demiş... ...hayvana böyle tesir etmiş... ...annesi öldü, tesir etmiyor... ...dedesi öldü, tesir etmiyor... ...babası öldü, tesir etmiyor kendisine hiç ölüm... ...ona var bana ne diyor? Hala o miras peşinde ölecek imam ölmüş imamın makamına göz dikmiş. Ölecek kitapçı ölmüş ölmüş olan kitapçının kitaplarına almaya çalışıyor. Tavukçu dükkanında tavuk bir tadın tavuk tavuk kesiyor. Diğer tavuklar birbirlerini döyüyorlar. Bir, bir parça mısır için. Aynı buna benziyoruz. Gözümüzün önünde var da Hazreti Ezrail bazı afaplarımızı kesip götürüyor yani bıçağına vuruyor. Biz hala bir ahabbe isim birimizi kırmaktayız. Hani vatan sevgisi? Hani büyüklere hürmet? Hani küçüklere şefkat nerede? Hani Allah'a karşı ibadetimiz nerede? Ne yaptık? Aç defteri amalini. Allah seni hesaba çekecek. Allah seni hesaba çekmeden sen kendini hesaba çek. Ne yaptın bakayım? Soruyorum sana. Bu akşam bit. Kimseyi odana sokma. Baş başa kal, nefsinle bir tefekkür et. Ne yaptın düşüne. Kaç yaşındasın? 70 yaşındayım. öyle alalım. Yarısı uykuya geçti. 35 senesini uykuya verdin. 35 senesini uykuya verdin 70 senenin. 35 senenin yarısı da 17 senesi de çocuklukla geçti. Kaldı 17 sene. Askerlik, mektep hayatı yahut sanat hayatı, işçilik hayatı, hastalığın, ölümler, kalımlar, felaketler kaç gün yaşadın? Sana hesapları çıkarıyorum bak birer birer. Ve bu günler içerisinde Allah'a ne gibi yaklaştın? Ne gibi hesap yaptın? Nereden geldiğini neye gideceğini düşündüğünde hazırlık yaptın. Efendi, gidiyoruz durmuyoruz. Sen zaten duruyor, tayyarenin içine binmiş gibiyiz biz. Dünyaya binen, tayyareye binmiş gibi yani. Nasıl tayara gidiyorsun, H içinde haberin yok dediğinden. Dünya gitmekte nereye doğru? Uçuruma doğru. Bir köprünün başı ana rahmi, bir köprünün başı kabir. Yani o kadar kısa ki, ana rahminden çıktık pazara, bir kefen aldık döndük mezara. Bu kadar kısa. Bunun için ne hazırladığını soruyorum. Sana defter amaline bak yine ayet üzerine aynı üzerine duracağız. Saat 2'ye geldi. İşçi güçlü arkadaşlar var. Mahalleri patronlara evvela hitap ediyorum. özel seslenmeyin geç kaldınız filan diye. Bu Allah vaat etmiştir. Cuma günü namaz vaktinde, ibadet vaktinde kaybolan vaktin mümkün maddi manevi sahibine verilecektir. İşçisi de böyle patronlarınızı da esnafı da böyle. <gülüyor> Allah onun için Kur'an'da diyor Öyle iyi madenler. Yarın gün ne için ne hazırladım Sana ve bu hitap bana var Karıştıralım bakalım hazırladık. Suçumuz mu çok günahımız mu çok Sevabımız mı karıştıralım Sevabın çok ise Sevabına mağrur olma Uzuba düşme Peki ya Rabbi Sen bana layık görmüşsün Bu ibadet ve taatı Bu sevabı sen bana layık gördün ki Ben işlettin bunu sen ya Rabbi Günahın çok ise o Allah'a istiğfar et. Yarabbi nefsimden bu işi yaptım ben. Benim hatama bakma. Hata bizden, ata senden diye cenab kayal var. Gözyaşı dök. Cehennemin ateşini ne deniz suları, ne pınar suları, ne nehir suları söndürür. Ancak Allah korkusuyla ağlayan gözyaşı söndürür. Vallahu yedü selam ve saflarınızı doğruldunuz ve düzeldiniz ve cuma namazının Bak dinle beni, cuma namazının son sünnetlerini terk etmeyiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir zaman gelir, benim bir sünnetimi ihya edene yüz şehit sevav verilir diyor. Namazın, iki rekat namazın ne olduğunu yakın zamanda kabirde tek başına, baş ve kaldığın vakit anlayacaksın. Allah'ın namaza ihtiyacı yok, oruca da yok, hiçbir şey Allah'ın ihtiyacı yok. Bütün cihan kafir olsa Allah Hazret'e kadar zarar işlemezler. Bütün cihan, hepsi şey olsa, salih kişiler olsa... olsa Allah, ona Allah'a bir faydaları yoktur. Herkesin yaptığı kendine ayet, kendine ayet değil. Ha, ama efendim, ben şafiyim, benim işte farzda noktanım var... ...e, onun için sünnet kılamam diyor. İmam-ı Şafi'nin Canım sünnet kılmıyorsan, kaza namazı kılış olmazsa. O zamanı ikmal et. Ömrünü boşa verme. Nefesini Allah'sız geçirme, onun için söylüyorum. Bazı arkadaşlar, ha, işin acele, sıkıştığın o ayrı davara. Bir sözüm yok, uzatıyorum biraz... ...e çünkü bizim güneş gruba yaklaşıyor... Size sohbeti biraz soğaltıyorum ki... ...şey kalmasın aramızda falan diye... Yani Size bunu rica ediyorum... Yalnız buraya mahsus değil... ...bütün camilerin mahsus. Cuma günü temiz elbiseni giy... ...işçi elbisenin gelme buraya... ...varsa yoksa ayrı temiz olmaz çat. Allah'a karşı değil bu senin bu temizliğini... ...ya bu şeyi giymen... <gülüyor> ...cemaate İslamiye karşıdır... ...Allah'a karşı tetil olmaz... ...Allah seni içini dışını hepsini bilir görür... ...mümin kardeşine hürmetkar ol... ...Allah vali değil... Senin zahirine baksın yalnız, Allah her şey görücüdür. Ümmetin Muhammed'e hürmetinden dolayı, cemaat-i İslami hürmetinden dolayı cami temiz elbislerinden gel. Koku sürün. İcap ederse gusül abdestinden gelmeye çalış. İslam'da zor yok. Mutlaka gusül abdest al Mümkünse eğer, eftel olur yani, güzel olur. Ve erken gel. Kim erken gelirse mükafat gayet de büyüktür. Cuma namazına, biraz erkence davranın. Sonra cumadan çıktıktan sonra da böyle mala yani kahveli de şurada burada falan lüzum şeylere uğraşma. Sen atanın başına git, işinin başına git, bulun işinin başında, çalış orada. Rünam iffetinden, haya ile efendice, neymursan adli iş gör. Esav-ı mesali iş, erbabını bekletme karşında. Eziyet cefa etme onlara. Allah'ın en büyük düşmanı zalimler söyledim az evvel okuduğum tarafta. Arapçanın tercümesini yaptım, okuduğumuzu benim. Elhamdülillah. Hem